Felsefe Gevezelikleri 20 Yıl Sonra Tekrar Hazırlayan Meysulanlar Oruç Araoba ve Ferhat Taylan. Hem iyi günler. Bugün çırak iyileşmiş, geldi. Böyle pırıl pırıl. Güzel de tıraş olmuş. Nasılsın? Teşekkürler iyiyim. İyileşip geldim ben de. Peki. Şimdi bir de bir ilginç metin getirmiş yanında. Bunun üzerinde duralım mı dedi. Peki dedim ben. Ben daha, daha hepsini okumadım ama nasıl yapalım? Bir parça okuyup üstüne mi konuşalım? Evet zaten oldukça kısa bir metin. 5 ee, dakikada 5 dakika hukuk felsefesi başlıklı Bu... Ee... 1995 yılında Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi adlı bir kitap dergide çıkmış. E, istiyorsanız ismi siz okuyun. Bu sefer Alman bir isim var çünkü karşımda size vereceğim. Peki Gustav Radbruch adlı bir hukukçu anlaşılan e, çok ilginç bir e, de e, hemen İkinci Dünya Savaşı'dan sonra 12 1945'te yayınlanmış orijinal. Evet ve Hayrettin Hocası tarafından çevrilmiş. Ben yani hukuk felsefesinin temel e, özelliklerini e, kapladığı için anlattığı için enteresan buldum. E, beş bölümde oluşuyor. İsterseniz okuyalım ve sonra açmayı deneyelim. İlk dakika. Asker için emir emirdir. Hukukçu da yasa yasadır der. Ama asker için itaat hakkı ve görevi emrin bir suç oluşturduğunu bildiği anda sona ererken. Hukukçular arasındaki en son doğal hukukçunun da ölüp gittiği yaklaşık 100 yıl öncesinden bu yana hukukçu, yasaların geçerliğine ve bu yasaların uyruklarının itaatine ilişkin bu gibi istisnaları tanımamaktadır. Yasa geçerlidir çünkü yasadır. Yasada çoğunlukla kendini uygulatmak gücü varsa yasadır. Yasaya ve geçerliğine ilişkin bu görüş, biz buna pozitivist kuram diyoruz, Halkı olduğu gibi hukukçuları da öylesine keyfi, öylesine vahşi ve caniyane yasalar karşısında savunmasız bırakmıştır. Bu görüş sonunda hukuk ile gücü eşit tutmaktadır. Güç neredeyse hukukta oradadır. Evet, i̇lginç tabi. <gülüyor> Bunu bir Alman hukukçunun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yazmış olması ilginç. Şu cümleye dikkatinizi çekeyim. Bu görüş sonunda hukuk ile gücü eşit eşit tutmaktadır. Güç neredeyse hukuk da oradadır. Evet, çok Değil enteresan mi? olan kısmı. O da. hale geliyor. O hale gelmemesi için ne gerekiyormuş? Ee, bu pozitivist, pozitif hukukun karşısında gerçekten evrensel geçerliliği olduğuna, bu lafa gerçisi takılıyorsunuz bazen evrensel Hı. dediğim zaman ama, yani geçerliliği herkes tarafından kabul edilen bir doğal hukukun olması evet. durumu olduğu zaman, evet, oh güçten farklı bir şey olabiliyor galiba. Evet. Çünkü işte İkinci Dünya Savaşında, ...hani Hitler'in ünlü ünlü sözü var. Ben dünyayı elime geçirdiğim zaman kimse kimse bana haksızlığı mı soramayacaklar. Evet, güçle hakkı yaratmış olacak zaten. Yani bu şey yasa kabul edildiği takdirde gücü yettiği takdirde uygulandığı takdirde yasadır görüşü zaten. İster istemez bir şey tartışma bırakmıyor ortada. Yani güçlü olan yasayı yaratır, hukuku uygular diye. Ben şu cümleye takıldım doğrusu ne anlıyorsun? Yasada çoğunlukla kendini uygulamak gücü varsa yasadır. Ne demek o? İki türlü düşünebiliyorum. Ya yasa karşısındaki insanlar tarafından gerçekten Tanrı sözüne benzer bir şekilde hiçbir kuşku olmadan kabul ediliyorsa... Yani kendini uygulatma gücü o zaman e, üzerinde e, yani itaatini beklediklerinin içselleştirdikleri bir halde var Hı. veya e, kaba güçle e, uygulatılıyor yasa. Ama yani şey diyor kendi gücü varsa. Evet kendi gücü o zaman e, ilk aklıma getirdiği şey benim mesela kutsal yani şey anlamında söylüyorum e, büyük bir geçerliliği. Olması anlamında mesela kutsal söz ya da kutsal yasa aklıma geldi. Ama bunun gibi tartışılmaması içselleştirilmiş olması <gülüyor> olabilir. Şimdi askerle karşılaştırma yapıp ilginç bir şey söylüyor. Ben yani, yani doğru mu anladım? <gülüyor> Özür dilerim. Yani şimdi asker verilen emrin neredeydi o? Hukuk dışı olduğu Dunu gördüğü zaman artık itaat etmeyebilir gibi bir şey anladım evet. Doğru mu anladın? Evet. Suç olduğunu e, gördüğü zaman artık itaat etmesi gerekmez askerin diyordu. Evet, asker için itaat hakkı ve görevi emrin bir suç oluşturduğunu bildiği anda sona ererken. Evet. Ben bunu tam tersini biliyorum. Yani askerlikte üstün emir veriyorsa sen o yani suç mudur değil midir? Ona, yani ona bakmayacaksın emir emirdir. Emir demiri keser. Evet aslında. Yani belki bir takım farklılıklar var uygulanmasında. Yani şu olabilir. Yani yine emri yerine getirip bu sefer bir üste şikayet edebilir ya da bildirebilir. Belki de. Yani nasıl mi? o durum bilmiyorum. Yani. Ve tam tersi ne mi söylüyor yani o zaman hımm yani hukukçu yasaların geçerliğine ve bu yasaların uyruklarının itaatine ilişkin bu gibi istisnaları tanımamaktadır. Evet. Yani yasa. Yani yasa yasadır. Bu yani öte yandan da yani bir hukukçu en yani sık sık oluyor mesela yani yasayı uyguluyor ama bu işte anayasaya aykırıdır diye de bu sefer şeyde bulunuyor. Değil mi? Başvuruda bulunabiliyor. Evet, evet. İptali için. <Gülüyor> Ama şu açıdan doğru, yani yürürlükte ise uygulamak zorunda. Tabii uygulaması gerekir. Evet. Hukuk açısından en azından. Ama yine de temel problem bu güçle hukuk arasındaki evet, değil mi? denge meselesi, ilişki meselesi. Evet. Yani, işte, yani hukuk devleti denilen e, devlet biçiminde, onun biçimi şöyle... Gücü elinde tutan yani insanlara zorla bir şeyler yaptırabilme gücüne sahip olan yani kolluk kuvvetleri hı hı. şeyin yargının emrinde. Evet. Bizde biraz karışık o iş. Değil mi? Yani polis hı hı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Işte Savcılar Adalet Bakanlığı'na bağlı. Onlar ön hazırlığı yapıp ancak mahkemeye gidilebiliyor. Evet. Bizde, e, yani gördüm. yargıç polise git şunu yap diyemiyor. Evet. Bildiğim kadarıyla. Diyebiliyor mu? E, diyemediğini düşünüyorum. Yani Hatta savcı bile diyemiyor. Savcı belki diyordur bazı durumlarda. Yani evet bu gibi durumlarda aslında kurulara danışmamız gerekiyor bazı konularda. Yani Tam şeyi biliyorum. mesela biliyorum. <gülüyor> yani tutuklama kararı nasıl, nasıl çıkarılıyor? Savcı gidiyor hakime Değil mi? Hakim tutuklama kararı çıkarıp polise veriyor. Polis o zaman tutukluyor. Evet o sürede de zaten gözaltında oluyor genellikle herhalde. Hı. Evet. Suçlu. Suçüstü olduğu zaman zaten işte suçüstü mahkemesine çıkarılıyor. Değil mi? 48 saat için. Evet. Bizde bu söylediğiniz konuda adaletle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani adalet denen şeyler. Yani herkesin eşit e, tutularak yargılanması ve e, herkese yasaların gerektirdiği ee, yani ceza alacaksa polis de ceza almalı ee, ne bileyim vatan, yani normal polis olmayan sivillerden biri de ceza almalı ama hakimler bazı durumlarda e, bu sefer de kamu yararı e, gibi bir şeyin arkasını yani bunu kullanarak e, ceza vermekten çek, e, kaçınıyor olabilirler ya da vermemektedirler galiba evet yani o tabi Neydi o? Hani şey İtalyan avukat bu mafya'yı temizlemeye girişti. Hı, hatta hatta Türkiye'ye de geldi. Yani evet evet çok ünlü. Onun, onun durumunda ilginç bir şey yapmışlar. Yani işte İtalyan hukukunda e, polis e, yani polise emir verme yetkisi ne vermişler? Hı. E, yani çünkü en büyük sorunlardan birisi yani savcının hakime başvurup hakimin karar verip ondan sonra hakimden şey tutuklama kararını aldırana kadar tutuklanacak olan kimsenin toz olması mutalıkta evet. değil mi? Tabii. Değil mi? Yani savcı dolaysız olarak polise emir verebildiği zaman işler çok daha hızlı yürüyebiliyor. Evet. Hoş biz giderek daha teknik hukuk meselelerine dalıyoruz. Evet. Peki. Kafa gözleri. Özellikle yere... bilmediğiniz evet. şey. Evet. <gülüyor> peki ikinci dakikaya geç bakalım. Geçeyim. Ee, şimdi diyor ki yukarıdaki ilk tümce başka bir tümce ile değiştirilmek istenmiştir. E, i̇lk cümceye geri dönüyorum, asker için emir emirdir, hukukçu da yasa yasadır derden e, bahsederek herhalde. Hukuk halka yararlı olan şeydir. Demektir ki keyfilik, sözleşmeyi çiğnemek, yasaya aykırılık, halka yararlı iseler hukuktur. Bu sonuçta şu demektir. Devlet gücünü elinde tutanın kamuya yararlı saydığı her şey, e, despotun aklına gelen her fikir, onun her hevesi, kanunsuz ve yargısız ceza, hastaların katli hepsi hukuktur. Bu şu anlama gelebilir. Egemenlerin kendi çıkarları kamusal çıkar olarak görülecektir. Ve böylelikle hukukun öyle sanılan ya da söylenen halk yararı ile çakıştırılması bir hukuk devletini bir haksızlık devletine dönüştürebilir. Genç, demiş genç. son olarak da... Yine, e, yine Hitler rejiminden söz ediyor. Evet, evet çok açık Hı. gözüküyor. E, hayır halka yararlı olan her şey hukuktur denmemelidir. Daha çok bunun tersi söylenmelidir demiş. Yalnızca hukuk olan şey halka yararlıdır. Güzel. Evet. evet. evet. Yani demek benim takıldığım noktayı aslında yani sonradan çelmek için söylemiş anladığım kadarıyla. İlginç. Evet bu şeyi güç-hukuk ilişkisini biraz daha açarak evet. ortaya koymuş oldu. Tabii sonuçta bu şey daha sonra gelecek gerçi dördüncü dakikada evet. kamu yararı Evet. Denilen meselenin e, üzerinde uzlaşılmış yani toplum tarafından uzlaşıldığı düşünülen yasalardan bazen daha e, üstün olabileceği evet. bir durum. Evet, evet çünkü hukuk, yani hukuk dışı bir şey de kamu yararına olabilir. Değil mi? Evet. evet. Ne yapalım bir ara verip Peki, ondan sonra şöyle Efendim bir şumanımız var yine. Bu, e, masal resimleri adlı bir, bir parça. E, bu şey keman ve piyano için. James Crates ve Civiola Tiziana Moneta'da piyano çalıyor. Evet, Opus 113, işte yani Märssin bildir masal resimleri Dinliyoruz efendim. Evet efendim, Robert Schumann'ın Opus 113 masal resimleri adlı işte Kemal ve piyano için parçasını Dinledim Evet, teşekkür ederim. Devam et bakalım. Devam edelim. 3. <gülüyor> dakikasındayız 5 dakikada hukuk felsefesi isimli metnin Gustav Radbruch diye okuyun. Üçüncü dakika. Hukuk adaleti istemektir. Ama adalet ise şu demektir. Kimsenin adına pardon, kimsenin adına sanına bakılmadan yargılamak, herkesi aynı ölçüyle ölçmektir. Siyasi muhaliflerin katli övülür, başkalarıktan olanların katli, katli emredilir ama kendi düşünce ve yol arkadaşlarına karşı aynı eylem gerçekleştirildiğinde en vahşi, en onur kırıcı cezalara kavuşturmaya geçilirse bu o zaman ne adalettir ne de hukuktur. Evet. Yine Nazir ile ilgili evet. olduğu açık bir bölüm. <gülüyor> İkinci paragrafında yasalar adalet istencini bilinçli olarak yatıyorsa örneğin insan haklarını insanlara sağlamakta keyfilik, keyfilik içeriyor ve yetersiz kalıyorsa o zaman bu yasaların geçerliği yoktur. O zaman halk bunlara itaat borçlu değildir. O zaman hukukçular da kendilerinde bu yasaların hukuk karakterinin bulunmadığını söylemek cesaretini bulmalıdır. Evet. İtaat değil mi? İlginç bir e, kavram. Yani yasaya boyun eğdiğin zaman neye boyun eğmiş oluyorsun? Güce mi? Yani siyasi iktidar. Bir yandan da öyle değil mi? Yani yasayı çıkaran. Evet. Yasayla bir şeyler amaçlayarak evet. öyle işte şunu şunu yapmayacaksın der değil mi yasa? Evet. Demek ki yasaya uymak bir şey yapmamak. Yapmaktan uzak durmak. Doğru. Tabii yani biraz daha dolaylı olarak da bu yasa adı altında ortada duran uzlaşıma bir devleti ise eğer, yani Hı. yasa despotun yasaları değilse, evet. bu uzlaşıma uymak, bu uzlaşıma itaat etmek anlamına da gelir mutlaka. Bir şey yapmamak. Hı. Evet burada yine de şey itaat mekanizması e, enteresan. Yani bir hukuk devleti eğer e, vatandaşlarının yasaya uymasını e, silah soruyla kaba kuvvetle yapmıyorsa onların e, kendilerinin yani halkın çıkardığı ya da dolaylı olarak işte temsilcilerinin çıkardığı yasalara ya da e, onlar dışında birileri tarafından diyelim ki seçkinler tarafından konulmuş ama onların yararına olduğuna ikna edilmiş oldukları bir Şeye, e, it, itaat etmiş oluyorlar. Hı. Etmeleri gerekiyor hukuk devletinde. Evet. Şimdi Hitler rejiminde yani büyük çapta yasal olarak yapılıyor bazı şeyler. Mesela e, şey e, gerizekalıların e, nedir o? Bir, bir, bir şey, kastre edilmesi. Hı. Kısırlaştırılması. Evet şimdi yani kamu yararına mı mı tabi sorun şu yani gerçekten halkın büyük bir kısmı böyle düşünüyorsa ne yapılabilir? yani bu insan haklarına aykırıdır. Evet çünkü temeldeki düşünce işte şeyi değil mi yani ırkın saflığını korumak. Evet. Geri zekalıdan işte çocuğu olup da geri zekalılar şey, atmasın diye. Ağri ırk düşüncesi evet. <gülüyor> engel olmaz. Nörenberg mahkemelerinde mahkemelerin filmi vardı bir tane. Orada şey oynuyordu. Kim oynuyordu? Gerizekalı oynuyordu. Hiç görmez miyim? Görmüyorum çünkü Peki devam Şimdi, et bakalım. Devam edeyim dördüncü dakika. Elbette adalet yanında kamure yararı da hukukun bir gayesidir. Yasa hatta kötü yasa bile bu kendi özelliği ile hala bir değere. Hukuku kuşkular karşısında güvenliğe kavuşturmak değerine sahiptir. Burada duralım mı biraz? Şey, Kötü bile olsa yasa, e, hukuku kuşkular karşısında güvenliğe kavuşturmak. Ben pek anlamadım. Hmm. Şimdi bir daha okuyayım cümleyi. Yasa, hatta kötü yasa bile bu kendi özelliği ile hala bir değere hukuku kuşkular karşısında güvenliğe kavuşturmak değerine sahiptir değerine ya da e, belki değer orada işlevine sahiptir diye de okunabilir yani sırf yasa olarak yazılmış olmasın mı sağlıyormuşum kötü bir yasa ne hangi ölçüle kötü e, onu evet şu anda burada anlamadım ben. bildirmiyor Hı. ama yani yine de e, herhangi bir yasanın bir değerinin ya da işte görevinin e, hukuku içinde bulunduğu hukuk sistemini kuşkular karşısında e, kuşkular içinde bırakmamak. İşte kendini evet belki kurtardın. şunu kastediyor yani en azından bir yani tartışma olduğu zaman gidip bakılacak bir metin var öyle mi değil mi? Hı, öyle eli, mi evet, diyor eli, öyle bilmiyor mu? Değil Olur. mi? Yani herhalde hiç yasanın olmadığı duruma karşılık evet. bunu düşünüyor. Yani her ihtimalle yasa kendisini tarçılır bir şey olarak görmek istemiyor. Komik oluyor da hmm. böyle yasadan bahsederken kendisini şu yapmak istemiyor. Antropomorfizm. Evet hmm. öyle oluyor ama <gülüyor> yine de yani kendi özelliğinden gelen çünkü geçerli, uygulanır, herkesçe kabul edilmiş doğru gibi özellikleri olduğu için yasanın tarçılır bir şey olması her ihtimalle hafif soru işaretleri getirebilirdi yasanın doğasıyla ilgili olarak. Evet. Hmm. Devam edeyim ben biraz. Peki. Elbette insanın eksiksiz olmayışı yasada hukukun şu üç değeri, kamu yararı, hukuk güvenliği ve adaleti uyumlu bir biçimde her zaman bir araya getirmemektedir. O zaman geriye yalnızca kötü, zararlı, haksız yasanın hukuk güvenliği nedeniyle geçerli sayılıp sayılmayacağının ya da içerdiği adaletsizlik veya kamuya zararlılık nedeniyle geçerliliğinin yatsınıp yatsınmayacağının takdiri kalmaktadır. Peki. Ona ne diyor? Ee, biraz daha devam şu, e, ama Önce şu, önce şeyi söyle. Oradan çıkıyor galiba. Yani neymiş kötü yasa? Hangi özelliklere sahip yasalara kötü diyor? Ee, o çıkmıyor. Kamu yararına yok. aykırı ve adaletsizlik. Hı, evet. Değil mi? Yani o e, şimdi evet yani yasa içerdiği adaletsizlik veya e, kamuya zararlılık nedeniyle Hı. yatsınıp yatsınmayabilir mi? Evet, yani kötü yasa buymuş. Evet, onun evet öyle gözüküyor. Peki, evet. e, Ama şu halkın ve hukukçuların bilincine iyice yerleştirilmelidir. Geçerliliklerinin hatta hukuk olma özelliklerinin yatsınmasını zorunlu kılacak şekilde adaletsiz ve kamuya zararlı yasalar bulunabilir. Evet. Şey var eee tam adını hatırlamıyorum yani ırk bilmem nesi yasası falan gibi bir şey var yani bayağı Hitler'in çıkardığı <gülüyor> yasalardan birisi buna göre işte dört tane yani büyük baban büyük annen işte deden ve ninenden iki tanesinden fazlası Yahudi ise sen de Yahudi sayılıyorsun bir tanesi Yahudi ise sayılmıyorsun. Dörtte <gülüyor> iki. Dörtte üç ise tabii yani iki ve daha fazlası hemen otomatikman Yahudi sayılıyor ve e, biliyorsun e, göğsüne e, sarı, yıldız, e, sarı yıldız takmak zorunda. Evet. Yani sokakta gezerken. <gülüyor> yani bu da yani yasal bir şey değil mi? Evet. Yani herhalde işte bu tür bu tür yasalarda ama yani şimdi bilmiyorum Yahudi sayılmak ya da Yahudi olduğunu açıkça belli edecek biçimde bir şeyler yapmak, zorunda kalmak. Evet yani niye bu insan hakları yani niye, niye hafif pek hoşumuza gitmiyor böyle bir şey? Evet bir şeyin yani genel olarak Hitler rejiminin neredeyse bilinçaltı bir şekilde bizi ürpertmesi dışında Bu, e, Yani daha ileride daha yani sabun yapmaya başlamadan önce yani, yani göğsüne mi? yıldız tak kardeşim hı. ben senin Yahudi olduğunu göreyim Tabi yani bir ayrımcılık ve Yahudi olduğunu gördüğü zaman ne yapacak zaten bazı haklarını kısıtlayacak mutlaka yani boşuna yapmıyor bunu ki daha sonra değil mi? Yanlış bilmiyorum. Malları elinden alınıyor vesaire. Aynı dükkanlara giremiyor Almanlarla gibi. işte çalışma kampına gönderiliyor. Evet. En şey. yani zaten. Çalış. Duş yapmak için. Neyse girme şimdi. Nahoş işler. Tamam mi? peki. peki. Konuşmayalım. Ben şu beşinci dakikayı da okuyayım. Ondan sonra bu hepsinin üzerine biraz daha konuşabiliriz. Birkaç nokta var. Çünkü doğal hukukla ilgili şimdi beşinci dakikada enteresan şeyler söylüyor. Bizim de programın başından beri haftalardır konuştuğumuz, konuşmaya çalıştığımız insan hakları bildirgesi ile ilgili çok ilginç bulduğum bir şey söyleyeceğim. Şu halde her türlü hukuk e, hukuk koymadan daha güçlü, pardon, her türlü hukuk koymadan daha güçlü olan ve kendileriyle çelişen yasaların geçerliliklerini itirebilecekleri hukuk ilkeleri vardır. Bu ilkelere doğal hukuk ya da aklın hukuku denmektedir. Ayrıntılarında elbette bazı kuşkularla kuşatılmışlardır. Ama yüzyılların emeği sağlam bir yapıyı ortaya çıkarmış ve insan ve yurttaş hakları bildirgeleri olarak anılan metinlerde öylesine geniş bir uzlaşım sağlanmıştır ki bunlardan bazılarına baktığımızda ancak zorlama bir kuşku bu güvensizliği ayakta tutabilir diyor. Ondan sonra da inancın dilinde bu düşünceler iki İncil sözünde yazıya düşürülmüştür. İlkinde şu yazılıdır. Üzerinde egemenliği bulunan yetki üzerinizde egemenliği bulunan yetkiye itaatli olun. Ama diğer yandan şu da yazılıdır. Tanrı'ya, insana olandan daha fazla itaat etmelisiniz. Bu yalnız dindarca bir dilek olmayıp, geçerli bir hukuk ilkesidir. Bu iki söz arasındaki gerilimi üçüncü bir söz ile çözmek olan Kaiser'in hakkını Kaiser'e ve Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Çünkü bu sözde sınırları belirsiz bırakmaktadır. Çözümü daha çok, özel durumlarda, bireyin vicdanında, ona konuşan Tanrının sesine terk etmektedir. Evet, bunun gerektirir. <gülüyor> Özledi. Müslümancasına çevirirsek, değil mi? Yani hak, değil mi? Hak. Evet. Yani Tanrı tabii. ise, işte yani hak. <gülüyor> Çok ilginç. Bizim İstiklal Marşında ee, nasıldır o dizi? Evet. Ee, sus, sus. İkinci kısanın son dizesi. Evet, sürekli Bilmiyorum. hakkıdır hakka tapan milleti mi istiklal. istiklal. Burada iki tane hak var. İlginç değil mi? Yani hakkıdır derken yani hak etmiştir. Evet. Çünkü niye hakka tapıyor? Hı hı. İlginç bir dizedir o. Evet, gerçekten. Evet. Şimdi burada işte bu üçüncü dakikada söylediği yani <gülüyor> e, kimi durumlarda halk ve hukukçular e, yasaların ee, yasalar karşı gelmelidirler diyor. Ee, bu kimi durumları da işte kötü yasa dediği onu da şey diye tanımlıyor. Adaletsizlik ve kamuya zararlılık diyerek tanımlıyor ve bu durumlarda artık e, yani şeyin yasanın geçerliği olmayacağı olmadığını görmeli ve şey yapabilirler. Görmelidirler ve e, itaat etmeyi bırakabilirler. Heh. Meselesine geliyor. Sonunda gelip dayandığı sorun yine gördüğüm kadarıyla meşruluk Değil mi bir şekilde. İşte ama demin yani dediğimiz gibi yani böyle ırk ırk bilmem ne falan gibi bir yani o da bayağı işte yani neyse o zamanki yasa ma yani işlemleri onlardan geçmiş ve bir metin haline gelmiş. Evet. Evet, bu Demin konuşmuştuk seninle. Yani, sivil itaatsizlik işini bir ele alalım. Şey, alalım şey, evet. Haftaya. Çünkü yani itaat ilginç bir kavram. Human bir kısa yazısı vardır o konuda. Yani şeye şaşırarak başlarız. 18. yüzyıl yani işte krallar falan var. Nasıl oluyor da bu kadar az insan bu kadar çok insanı yönetebiliyor. Yönetilenler karşı çıkmıyor. Evet yönetilenler de bir şey yapmıyor evet. falan diyor. böyle işte anlatır ne yani nasıl olduğunu. Evet burada da enteresan yani 1945'te yazılmış metin e, kimi durumlarda işte yani adaletsizlik ve kamu yazarlılık içerdiği zaman yasa buna karşı çıkılmalıdır diyor. Ondan sonra da yani 45'ten bu yana e, gelen zamanda da birçok durumda birçok tarihte birçok toplumda ee, elbette yani yurttaşlar kendi yararlarına olmayan bir takım yasalara boyun eğmişler ve galiba özellikle e, belki de yetmişten bu yana ya e, da altmışların sonundan bu yana e, bu yasaların kendi e, zararlarına olduğunu da görmezden gelmeleri sağlanmıştır belki bir şekilde. Evet. O da tabi itaatle ilgili e, ayrı bir mesele. Yani neye itaat ettiklerinin tam olarak belki kendilerinden saklandığı bir mekanizmanın da oluşmuş olması ve işliyor olması. Şimdi demin aslında biraz yanlış bir şey söyledim galiba. Şimdi yani düşünüyorum da. Şimdi yasalar yalnızca bunu bunu yapmayacaksın mı der? Yoksa bunu yap, böyle yapılacak mı der? İki türlüsü üste var galiba değil mi? İki türlüsü de olabilir yani böyle çok soyut bir şekilde yasadan konuşmaya başladık. Şu anayasayı biraz önüme alıp e, bakayım daha açık bir şekilde ortaya çıkabilir. Tabii mesela e, daha önce tartışmıştık bu e, bireyler kamu yararına uygun şekilde davranmalıdırlar gibi Hı. bir bölüm var mesela. Burada yani bir şey yapması gerektiğinden de bahsediliyor. Örneği ya da eğitim konusunda yani zorunlu eğitim diye bir şey evet, var. Evet, olumlu yani. Evet. Şey, yani şey konuşmuştuk yani bir yani hak e, olumlu bir şey olarak ortaya konuyor. Ondan sonra şunlar şunlar yapılmaz diyor. Hı hı. Değil mi? Yani işte herkes bilmem işte seyahat seyahat hakkına sahiptir. İşte keyfi olarak e, Sürgüne gönderilemez. Evet. Şimdi tabi yani anayasa ile yasalar farklı değil mi? Yani evet. anayasa bir anlamda yasaları yapıyor. Hı -hı. Yasalar sonradan bir takım yürütmelere temel olarak bazı şeylerin yapılmalarını, bazı şeylerin yapılmamasını evet. sağlıyor. Peki bir, bir tane örnek ver. şey gelişi güzel bir. Aç bir kaç sayfa, buradan parmağını bir yere bas oku, bakalım. Pekala, ee, bir dakika yine de birazcık seçerek gideyim. Basın Hürriyeti ile ilgili bir madde. Ha, güzel çıktı karşıma. Hı. Madde 28. Basın hürdür, sansür edilemez. Basın evi kurmak izin alma ve mali tabnat yatırma yatırma şartına bağlanamaz. Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yapılamaz ee, gibi devam Hı. ediyor. İlginç. Şimdi al al teker teker. Basın hürdür, sansüre dilemez. Neyin yapılamayacağını bahsediyor. İlginç, değil mi? Yani ama hürdür diyor ilk evet. önce. Yani ilk önce olumlu bir şey söylüyor. Ondan sonra şöyle yapılamaz. Evet. Peki. Ee, sonra söyle kurmakla ilgili bir şey var. Ee, Üstünde durmuyorum. Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil, dilde yayın yapılamaz. Yine neyin bir, bir, yapılamayacağı ilgili bölüm. Evet. Evet. Yani hangi dillerin yasaklanacağı da e, yasaya bırakılmış. Evet. Evet. İbrahim Betül, İbrahim Betül'dü değil mi? Kulaklar için nasıl? E, biz şimdi bir yani evrensel bir dille konuşuyoruz değil mi Çekirge? Evrensel bir dil. Hı. Dille ilgili böyle bir ayrım. Ha evet, dört günde hatırladım da Evet, biz evrensel bir Hı. dille konuş. Sakın Hutan Tucja bir şey söyle. Ama kim bilir belki Hutan Tucja da evrensel bir dildir. Olabilir mi barışçım? Swahili. Ben Fince'den şüpheleniyorum, biliyor musun? Niye? Fince ve Macarca. Evrensel olmadıklarından şüpheli. Evet. Yani Almanca ile ilgili çok büyük kuşkularım yok da. Şimdi aslında tabii tek bir evrensel dil oldu değil mi? Big Chief Running Water speak English. <gülüyor> Berbat bir Amerikanca her tarafa hakim oldu yavaş yavaş. Yani de öğrenmeye çalışıyorum. Biz de Amerikanca yapalım bu programı ya Barış. Ne diyorsun? Daha evrensel olur. Vallahi. senin İngilizce çok iyi değil, senin... değil. sen Fransızca konuş ben İngilizce konuşayım deneyebiliriz peki. peki efendim biz size iyi günler ve evrensel bir şeyler dileriz haftaya görüşmek üzere iyi günler felsefe gevezelikleri Hakikaten. Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta Geveze Uruç Aroğlu Çırak Geveze Ferhat Taylan 20 yıl sonra tekrar.